Güneydi Bağdadi'nin hayatı hakkında bilgileri okuduk geçen haftalar. hadis rivayet ettiği de olmuş. Bir Hadis-i Şerif rivayetini de okuduk. Mübarek sözlerine geçtik. Mübarek sözlerini okumaya devam ediyoruz. Müellif merhum diyor ki yani bu tabakatı sofiyeyi Sufiye'yi yazan Sülemi Hazretleri diyor ki Sem'i'tü Ebabekin Bek'in Muhammed Ebne Abdillah İbni Şazan'a yekûl. Sem'i'tü Caferen'il Hulli'ye yekûl, Sem'i'tü'l Güneyd'e yekûl. Güneyd'den Cafer El Hulli' duymuş, ondan Ebu Bekir Muhammed İbni Abdullah İbni Şazan duymuş, müellife anlatmış, müellif de bu Ebu Bekir Ebu Bekir Muhammed İbn Abdullah İbn Şahzan'dan duymuş ki Cüneydi Bağdadi'ye şöyle buyurmuş mübarek sözlerinden bir söz Ya zâkirez zâkirine bima bihi dekerû ve Badi el arifine bima bihi arafû ya veya ya mulasıka alidin li salih ma amiluh men zelzi yashfa'u indaka illa bi iznik ve men zelzi yezfuruka illa bi faddik ya zakiraz zakirin ey zikredenleri zikreden Biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri bildiriyor bize. Fezkuruni el-sufur. Vezkuruni vela tekurun. Siz beni zikredin, ben de sizi zikrederim o zaman. Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. İşte zikrin en şerefli tarafı bu. Yani kul Allah'ı zikrederken zikredince Allah da kulunu zikrediyor. Daha hayırlı bir şekilde. Tabi Allah'ın zikri, Allah'ın kulu zikri ona çok hayırlar getirir. Çok efendim menfaatler sağlar. Kul Allah'ı kendisi zikrederse, içinden zikrederse, Allah da o kulunu kendisi zikreder. Kul Rabbını, Allah'ı cemaatte zikrederse, topluluk içinde, topluluğa karşı zikrederse, Allah da o kulunu daha hayırlı bir topluluğun içinde zikreder. Daha hayırlı bir toplulukla zikreder. Kimdir o daha hayırlı topluluk mensupları? Allah'ın yakın melekleri meleki mukarrepler kevi bir i arş gibi büyük melekler daha hayırlı o meleklere zikreder. nasıl zikreder? der ki bakın benim kulum benim kulum beni nasıl zikrediyor görüyor musunuz Hani siz ne demiştiniz ben Adem oğlunu yaratacağım yeryüzünde beşer yaratacağım dediğim zaman bildirdiğim zaman siz ne demiştiniz? اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ fiha ف۪يهَا وَيَسْفِكُتْ بِمَا Yarabbi sen orayı berbat eden berbat edecek olan ve kanlar dökecek olan mahlukumu yaratıyorsun, Çünkü insan cinsini mi yaratıyorsun? demiştiniz ya, bak görün, bak onların içinden ne arifler geldi. Ne salihler geldi, ne mübarek e, mertebede olanlar var. Bak nasıl deniz zikrediyorlar diye Allah'ta menekşelerine okulu zikreder. Zikrin en büyük şerefi budur. Zikreden Allah tarafından zikredilmek şerefine masar oluyor. Ey zikredenleri zikreden bu demek. Ey zikredenleri zikreden. Yani ey Allah diyor ama ey zikredenleri zikreden. Ya zekire zakerin. Bima bihi ruhu. Onlar Allah'ı nasıl zikrediyorlarsa ona mülasıp bir şekilde zikreden Yani kulun zikrine göredir Allah'ın zikri. Allah'ın kulunun zikri. Samimi ise, ihlaslıysa ona göredir gevşekse, zayıfsa ona göredir. Tek başınaysa ona göredir. Kalabalıktaysa ona göredir. Yani el ceza'u min cinsil amel. Allah kullarına mükafatı yaptıkları işin durumuna göre verir. Hepsini aynı vermez. Aynı camide, aynı imamın arkasında namaz kılan insanların sevapları farklı olabilir. Birisi bir sevap alırken ötekisi bin sevap alabilir. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu fark nereden meydana geliyor? O Allah'a yöneldi. Allah ona mükafatını çok veriyor. Ötekisi aklını dağıttı. Gönlünü başka şeylere taktı. Sevabı azalıyor. Mısır'da Kahire'yi ziyarete gittiğim zaman çok iyi bir hoca var dediler. Falanca camide gidelim. Alim hoca dediler. Gittik, tanıştık. Duasını almak için namazı kıldıracak. Döndü. Ey cemaati Müslümin safranızı düzgün tutun dedi. Tamam. Hep hocalar bunu söylerler. Çünkü safların düzgün olması Güzü olması, müstakim olması, gevşek olmaması, intizamlı olması namazın tamamındandır. Namazın ikamesindendir. Namazın dosdoğru kılınması şartlarındandır. Saf eğri büğrü oldu mu namazın sevabına tesir eder, düşürür. Saf gevşek oldu mu gevşek insanların arasından şeytanlar girer, dolaşır. E şeytanın girdiği, dolaştığı yerde ve insanın aklı dolaşır. Aklı karışır. Aklına başka şeyler gelir camide. Allah haber diyor. Aklına başka şeyler gelir. Neden? Şeytanlar dolaşıyor. Birisi ihlas ile efendim ibadet ediyor. Sevabı çok olur. Ötekisi şuuru yok. Bilgisi az. İrhanı eksik. Azalır sevabı. Herkese şeyine göredir. Kabiliyetine göredir. işi tutuşundaki ihlasına göre ve derinler, derinliğine duygularının güzelliğine göredir mükafat. Bütün ameller öyledir. Siz de, onun için biz de yapacağımız işleri, ibadetleri, hayırı hasenatı kaliteli yapma çok dikkat etmeliyiz. Vasıflı, seviyeli, güzel yapmaya çok dikkat etmeliyiz. Savruk, devrik, kırık, döküp, çöküp, göçüp olmamalı. Özene, özene efendim abdest almalı. Özene, özene efendim camiye gelmeli dualarla. Oh imam ne dedi? Tabii herkes böyle söyler dedim, söz biraz dağılıyor. İmam döndü, o Mısır'daki, Kahire'deki imam döndü, dedi ki, saflarınızı muntazam tutun. Safları sık yapın, muntazam yapın, tamam. Gönlünüzü de Allah'a döndürün, dedi. Gönlünüzü Kabe'ye dönüyorsunuz, gönlünüzü de Allah'a döndürün, dedi. Tülerin diken diken oluverdi benim o zaman. Çok duygulandım o sözünden. Yani çok tesir etti bana. Yönünüzü Kabe'ye dönüyorsunuz. Gönlünüzü de Allah'a döndürün. Yani Allah'ı düşünün. Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. O sizi görüyor şimdi. Siz ona Allahu Ekber diyorsunuz. Allahu Ekber, Cenab-ı Mevla'yı tekbir ile selamlamadır. Selam arz ederek giriyorsunuz huzuruna. Allahu Ekber diyorsunuz, huzurundasınız. O, şuurda, o şuurla girmek lazım namaza. Gündünü Mevla'ya döndürmek lazım. Yani Öyle söyleyince, şöyle bir ürperdim ben. Evet. Ee, en zikredenleri zikreden. Nasıl? Nasıl zikreden? Bima bihi zekerruhu. Onlar Allah'ı nasıl zikrediyorlarsa, ona uygun olarak. Öyle zikreden. Şimdi burada, Arapça bilen kardeşlerime bilgi de veriyorum bildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Bu bima'daki bi, bağı mukabele edenler, mukabele besi, mukabele manası veren b demektir. İyi anlayacağınız bir misalle anlatayım. İnnâ Allah iştara min el müminîne, emvâlehum ve enfusehum, bi anneluhumül cennâ. Allah bu ayet-i kerime Tevbe suresinde ne buyuruyor? İnnallâheşterâ minel müminin. Allah mü'minlerden evvâlehum ve enfüsehum mallarını, canlarını satın aldı. Satın almayı teklif ediyor. Verin canınızı, malınızı benim yoluma, benim dinime, benim rızam yoluna verin canınızı, malınızı diye Allah müşteri oluyor. Gel canına bakalım. İnna Allahi ve emvâlehum. Canlarını ve mallarını satın aldı. Dienle hemüc cennet mukabilinde cenneti vermek üzere. Bak size cenneti mi vereceğim? Siz bana canınızı malınızı verin bakalım. Bağı mukabele. Yani ben şunun mukabelesinde size şunu vereceğim. Burada da öyle. Allah nasıl zikrediyormuş? zikredenleri, dervişleri, zikir erbabını, eli tesbihlileri, bi zeker zekeruhu. Onlar Allah'ı nasıl zikrediyorlarsa, ona uygun tarzda zikrediyormuş. Gafletle zikrediyorlarsa, sevapları az. İrfanla, aşk ile şevf ile zikrediyorlarsa, gözyaşıyla zikrediyorlarsa, gözyaşı hakkı için aşıkların, Bağırı bağışıyor, hakkı için sadıkların dediği gibi severek gözyaşları içinde titreye titreye efendim ürpere ürpere tüyleri diken diken ola ola ayetlerden duygulana duygulana hassas bir şekilde evet öyle zikrediyorsa ona göre nasıl nasıl zikrediyorsa ona uygun bir tarzda ey zikredenleri zikirlerinin şekline göre zikreden seviyesine göre derecesine göre vasfına göre zikreden Allah veya badi al-arifine bima bihi arafuğu ey arifleri bildikleri bilgiye göre öne geçiren yükselten ilerleten arifin mertebesi niye göredir? İrfanının miktarına göredir. Ne kadar arif, ne kadar biliyor? Ne ne derece biliyor? İlkokul çocuğu da bir bilgi bilir. İlkokul mezunu da bir şey bilir. Ortaokul mezunu da bir şey bilir. Lisedeki de bir şey bilir. Üniversitedeki de bir şey bilir. Profesör de bir şey bilir. Çok büyük alim de başka bir şey bilir. Hepsi biliyor ama bilgileri farklı. İrfan da öyle ariflerin irfanının seviyesi, Allah'ı bilmesinin idrakinin irfanının seviyesine göre arifleri öne geçiren Mevla وَيَا مُوَفِّقَ الْعَابِد۪ينَ لِسَالِهِ مَا عَمِنُوهُ Ey abidleri işledikleri salih amelleri işlemeye muvaffak kılan Mevla ha Demek ki abidlerin de ibadet etmesine kuvveti kudreti veren gene Allah o kuvveti kudreti imkanı lütfetmese o da onu yapamaz meellezi yeş o inke illa bir izlik kimmiş senin yanında huzurunda senin iznin olmadan şefaat edebilecek mümkün mü kimse yapamaz Allah'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Allah izin verecek. Allah lütfedecek. Allah teklif edecek. Hadi kulun istedikleme şefaat et diyecek. O zaman şefaat eder. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Şefaat haktır. Kur'an-ı Kerim'de vardır, hadis-i şerifte vardır. Maalesef inkarcılar da vardır piyasada. İnkarcılar da var. Şefaat yoktur diyenler de var. Dindarım diyen insanların içinde de. Bu ayetlere, bu hadislere rağmen şefaati inkar edenler de vardır. Ama işin hakikati Allah bazı kullarına şefaat şerefini ihsan etmiştir. Edecektir. Kime? Başta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Peygamber Efendimizin şefaati olacak. Şefaati bir ehli i ümmeti. Ümmetin günahkarlarına şefaat edecek. Kim günahsız kul zaten? Hepimiz günahkarız. Hepimiz az, çok, büyük, küçük, hatalı, kusurlu, günahlı kullarız. Gün günahkar kullara şefaat edecek. Ya Rabbi bu kulunu bağışlığa diyecek. Şefaat edecek. Hem de müteaddit mevkilerde, müteaddit defalar şefaat edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu tamam. Peygamberler şefaat edecek. Şefaat edecek. Öbür peygamberler. Şehitler şefaat edecek. Şehitler. Alimler şefaat edecek. Demek ki şefaat müsaadesi, şerefi İhsan edilmiş insanlar vardır olacak ama bunların hepsi Allah'ın izniyle efendim şefaat edecekler. Yani senin iznin olmadan kimmiş şefaat edebilecek diyor. Yani kimmiş diye sormaz kimse edemez demek. Bu çeşit soruya istifhamı inkarı derler veya istifhamı istinkâri derler. Yani soruya ama Olmayacak manasında, Olmayacağını belirtmek için söylüyor. Sen bunu yapacağını mı sanıyorsun? Yani yapamazsın demek. Kimmiş Allah'ın izni olmadan şefaat verecek? Yani kimse veremez demek. Bu çeşit sorulara istifamı inkar ederler. İnkar manası ifade eden sorular. Tabi böyle soru şeklinde olunca inkar daha tesirli olur. Karşı tarafı sarsar sar sallar ne sanıyorsun sen? Sen bunu yapacağını mı sanıyorsun? Düşündürür karşı tarafa. Efendim, tesirlidir. E, belli bir ifadedir. Ve men yeskürke illa bir fadlike. Kimmiş senin fazla keremin olmadan seni zikreden? Yani senin fazlın olmasa kimse seni zikredemez. Zakirin diyenler de zikredemez. Dervişler de zikredemez. Sen lütfediyorsun da ondan zikrediyor. O. Müsaade ediyorsunuz azb kerem, kereminle imkan bahşediyorsun da ondan zikrediyor demek. Onun için, onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, bunu kafanıza, gönlünüze, defterinize yazın ki bir insan Allah'ı zikretmiyorsa, Allah müsaade etmiyor da o şereften ondan mahrum. Bunu bilin. Bir insan camiye gelmiyorsa, Allah evine kabul etmiyor da ondan gelmiyor. Bunu bilin. Bir insan imana İslam'a gelmemişse Allah onu sevmiyor da ondan vermiyor iman şerefini. Bunu bilin. Yoksa yoksa dilese le amene menfil azdı külühüm cimia ve le şa rabukele amene menfil azdı külühüm cimia. Ne kadar? Mühim bir ayet-i kerime. ''Ve levşâ'e rabduke'' Rabb'ın isteseydi ''le amene Muhakkak iman ederdi. ''Men fil ardı'' Yeryüzünde ne kadar insan varsa insanlar, cinler. Yani imana muhatap olan bütün yaratıklar. Hepsi ''le amene Mutlaka iman ederlerdi. ''Küllühüm'' hepsi birden. ''Cemi'a'' toptan. Yani hiç istisnası olmadan hepsi iman ederlerdi. Hepsine o şerefi vermiyor. Neden? Edepsiz, günahkar da ondan. Sen sevildiğini bil. Sen mümin olduğun için sevildiğini bil. Sen zikredebiliyorsan Allah'ın sana zikir müsaadesi verdiğinden zikredebildiğini bil. Allah'a daha sevgiyle ibadet et. Ona da teşekkür et. Seni zikretmeye beni muvaffak kıldın ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi diye ona da şükret. Çünkü başkaları zikredemiyor. Canı sıkılıyor. Patlayacak gibi oluyor. Caniye giremiyor. Mevlana Câhettin Rûmî Kaddesallâ Resulü Mesnevisinde bir hikaye anlatmış. İnşallah niyetimiz var. Bir yerde Allah nasip ederse muvaffak etsin. Amin deyin. Amin. Muvaffak etsin. İnşallah mesnevi derslerine de başlarız bir yerde. Çünkü vazife oluyor bize. Bir hikaye anlatıyor. Bir zengin varmış, bir de onun parayla satın aldığı esir kölesi varmış. Zengin maalesef ibadetten, taatten uzak maalesef. Köle de şayanı hayret ki çok dindar ve çok arif, aşık ve sadık bir insan Allah Allah. Neden böyle oluyor? Çünkü innel insane leyetra erra'a İnsan oldu kendisini müstahini gördü mü, zengin gördü mü, parası pulu oldu mu Allah'ı çok anmaz. Unutuverir. Fakir oldu mu? Muhtaç oldu mu? İmdihana girecek mi? Talebe o zaman o zaman nasıl dua eder, efendim tesbihler çeker, efendim hocam bizi duadan unutmayın der vesaire filan. İhtiyaç bitti mi kesilir. Denizde dalgaya tutuldu mu gemi dalgaya bir giriyor bir çıkıyor, bir öyle sallanıyor bir böyle sallanıyor. Ha battı, ha batacak, ha battı, ha batacak. O zaman herkes bıdır, bıdır, bıdır, bıdır, bıdır, bıdır, bıdır, bıdır, bıdır, bıdır, bıdır. O zaman herkes böyle efendim dua eder fakat herkes zikrediyor. Ben gördüm bizim burada Kadıköy Vapuru lodos olduğu zaman siz de binin köprüden Kadıköy Vapuru'na ama azılı bir lodos olacak. Böyle geminin bir burnu girecek, bir arkası girecek. Efendim bir görün bak. Bütün Kadıköy ahalisi hepsi dindardır o zaman. Herkes dindardır. Herkes bıdır, bıdır, bıdır, bıdır. Herkesin dudakları kıpırlar, açıklar, kapalılar, saçıklar, boyalılar. Efendim hepsi dua eder. Neden? Can korkusu, can pazarı. Gemi batarsa boğulacak diye dua ediyor Allah'a. Ve lemma necâhum Sizi fırsatçılar, sizi. Karaya çıkınca yüz çevirirsiniz ha. Karaya çıktım unutur denizdeyken, gemi sallanırken Rabbi sana kurban keseceğim, sen beni buradan kurtar da, yaşayayım da, selametle karaya çıkayım da adam olsun da bilmem ne, dışarı çıkınca unutur. Müsa'ıni oldu mu, zengin oldu mu Allah'ı unutur. İhtiyacı oldu mu Allah'a tazarru ve niyazı çok olur. Bunlar doğru değil. Hangisi doğru? Her ne halde olursa olsun Rabb'ına kulluk vazifesini Güzelce yapmak doğru. Zengin de olsa fakir de olsa, Allah mal da verse, vermese de, sıhhat verse de vermese de, sevinç verse de vermese de, iyi günde de kötü günde, hastalıklı halinde de sağlıklı halinde de, her zaman darlıkta da genişlikte de Allah'a güzel kulu gitmek lazım. Aşıklığı, sadıkın şanı budur. Öteki sadakatsizlik alametidir alçak tabiatlılık alametidir. Seviyesizlik alametidir. Her kişi mert kişi, sadık kişi, aşık kişi her zaman mevrasına güzel ibadet eder. Evet. Zikri de yaptırtan, yapmaya muvaffak eden Allah'tır. İbadeti de yapmaya muvaffak eden Allah'tır. Mesnevi de o zengini, o köleyi anlatırken yola gidiyorlarken ezan okunmuş köle efendisine bakmış efendim müsaade edersen camiye gideyim demiş, köle bu esir, ötekisi de patron, efendi ama şimdiki patronlardan daha ced o zaman, yani dediği dedik kölenin şeyi daha fena efendim hürriyeti yok Şimdi patronla kızarsa işçi çıkar işte. İşi bırakır. Başlayır. Allah Allah başka iş mi yok? Gidelim bir başka dükkanda çalışıyorum, Başka bir fabrikada çalışırım diyebilir. O zaman durum biraz daha şey e, esir. Peki demiş git bakalım. Mübarek içeri girmiş esir. Namazı kılmış. Duaları yapmış. Tesbihleri çekiyor vesaire. Ötekisi de dışarıda, bir o tarafa gidiyor, bir o tarafa gidiyor, eli arkasında, göbeği önünde. Tabii hep göbek önünde değil de biraz şişkin olarak. Efendim böyle bir öyle gidiyor, bir öyle gidiyor, bir öyle gidiyor, bir öyle gidiyor. Sıkılmış ya, bu adam da içeri girdi, bir türlü çıkmıyor. Kapıya gelmiş, hey demiş ya falanca, niye çıkmıyorsun dışarıya? Hala, yani bir izin istedim, sana izin verdim, içeri girdim, niye niye dışarı çıkmıyorsun? O da içeriden cevap vermiş. Seni içeriye sokmayan beni de dışarıya bırakmıyor demiş. Doğrudur. Onu içeriye sokmuyor. Nasibi yok. Bu da nasipli, bu da sevap kazansın diye bunu da canı dışarı çıkmak istemiyor. Neden? Mümin camide suda, suda balık gibidir. Keyifli olur. Suyun içinde balık. Keyifli keyifli dolaşır. Akvaryumda görüyorsunuz. Nasıl Denizde görüyorsunuz. Suda keyiflidir. Sudan çıkınca çırpınır. Camide mümin suda balık gibidir. Rahat. İşte onun yaşayacağı yer. Bak ne güzel. Elhamdülillah. İbadet yeri. Mümin camide memnundur. Suda balık gibidir. Münafık camide kafeste kuş gibidir. Kafesteki kuş Oraya uçmak ister, buraya uçmak ister. Kapısı açıksa pır dışarıya kaçar. O da münafık da içeride durmak istemez, hemen kaçmak ister. Bunlar böyle. Evet. Seni içeriye sokmayan beni de dışarıya bırakmıyor demiş. Yani Mevlası, tabi onun gönlüne neler ihsan ediyor. O ibadet edenler ederken ne zevkler duyuyor. Kendine ne tecelliler oluyorsa oluyor. O zevkten dışarıya çıkamıyor. Biraz daha durayım biraz daha durayım diyor. O da dışarıda gezinmekten bıkmış. Hey dışarı çık diyor. O içeri girmiyor. ki. Sen de gir. Sen de namazlık kıl. Sen de tesbihini çek. O içeri girmiyor. Onu içeri sokmuyor çünkü Allah. İşin aslı o. Nasip etmiyor. Sana İslam'ı nasip etmiş. Çok şükür. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Sana itaati, ibadeti nasip etmiş. Elhamdülillah ki yapabiliyorsun ötekisi yapamıyor demek ki bir kabahati var bir cezası var da ondan yapamıyor hatta denenmiştir iyi bir insan beş vakit namazda devam eden bir insan sabahleyin uyanamaz camiye gelemez kaçırdı camiyi neden kaçırdı dikkat etsin akşam nereye gitti ne iş yaptı kiminle neden konuştu dikkat etsin bir edepsiz söz söylemiştir, yakışıksız söz söylemiştir. Allah'ın hoşuna gitmemiştir. Ya öyle mi? Ben de seni sabahleyin huzuruma çağırıyorum, alıyorum sabahleyin huzuruma di verir Allah. Onun için edebe riayet etmek lazım. Bu böyledir. Sen de dikkat edersen bunun böyle olduğunu anlarsın. Cüneydi Barzadî Hazretleri de öyle söylüyor. Aziz ve mütevem katiller. Tabii bu bilgiler. Bu bilgiler yüksek ihtisas bilgileri. Cüneyd-i Bağdadi büyük alim, Evliyaullah'ın büyüklerinden, arif kimse, ince şeylerden bahsediyor. Yani derin konulardan. Semet-i Muhammed ebn-el Hasen-il Bağdadiye Cüneyd Müellif Muhammed ebn Hasan el Bağdadi'den duymuş. Cüneyd-i Bağdadi'nin Cüneyd-i şöyle dediğini naklediyormuş oralıyı ve şu ile menil arif Cüneyd-i Bağdadi'ye sormuşlar arif kimdir? efendim diye sormuşlar arif kimdir? arif kime denir? yakun o da şöyle buyurmuş Cüneyd-i Bağdadi men nataka ansirike ve ente sakit sen sustuğun halde senin kalbinin derinliğinin meselelerini sana cevap olarak söyleyendir. Arif odur. Yani gönlünden geçeni bilip de gönlünün efendim sualini cevaplandırandır demiş oluyor. Arif'i öyle tarif etmiş oluyor. Muhterem kardeşlerim biraz kelimeleri izah edelim. Arafe, Arapça'da bilmek demek. Arif bilen demek. Marifet, o da bilmek demek yine. masarı mimi derler ona. İrfan, o da bilmek demek. İrfan, marifet, efendim, bilmek demek. Bilene de arif derler ama tasavvufta ariflik bir mertebedir. Tasavvufta mertebeler vardır. Mümin insan ibadetlerini yapıyor işte. Allah kabul etsin. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Buna abid derler. İbadet ediyor. Bu seviyede ibadetleri yapıyor. Abid. İkincisi bu şeriatı uygulamaya çalışan insan. Birincisi. İkincisi biraz derinleşmiş meseleleri anlamakta dünyanın faniliğini anlamış ahiretin kazanılması gerektiğini anlamış dünyanın, dünyaya boş veriyor, dünyaya meyletmiyor, dünyaya gönül bağlamıyor, ahireti istiyor, ahirete aşkı şevki var buna da derler zahid zühd sahibi abiten biraz daha üstün abid sadece ibadetlerini yapıyor zahit artık ahireti daha çok istiyor Efendim öyle dünya menfaatlerine de tek aldırmıyor sana para verlerinde şöyle yap paran senin olsun ben onu istemiyorum diyebiliyor e senin şöyle yapmazsan mevki makam vermeyiz yapmazsan yapma Allah Allah istersen yap istersen yapma benim mevfide makamda gözüm yok ki Hani Arif'in birisi bir kenara oturmuş, vezir'in birisi de gelmiş. O hiç kıl istifini bozmuyor, öyle oturuyor. Vezir bakmış, Allah Allah, o ayağa kalkmadı, selam çakmadı, eğilmedi, efendim, bilmem. Sinirlenmiş yani. Sen demiş, benim kim olduğumu biliyor musun? demiş. Yani niçin kalkmıyorsun diye. E bilmiyorum. Ben demiş vezirim ya demiş. E peki sonra ne olacaksın? E demiş padişahımız müsaade ederse daha da ilerlerim efendim. Belki sadrazam olurum. E sonra ne olacaksın? İşte birkaç böyle şey sorduktan sonra soruyor, sonra ne olacaksın, sonra ne olacaksın? Demiş, e, hiç, yani oradan yok, padişah olacağım diyemez ki, padişah kafasını keser. Efendim, hiç, ha demiş, ben şimdiden hiçim demiş, sırtını dayamış, ben şimdiden hiçim demiş. Yani senin bir şeyler, bir şeyler geçtikten sonra varacağın o noktaya ben şimdiden gelmişim, ben senden yükselim demiş, sırtını yine dayamış. Evet. Şimdi zahid, yani dünyayı aldırmıyor. Bezire aldırmıyor. Para para vermez, vermez sen verme. Seni yükseltmen yükseltmez sen yükseltme. Ne yapalım? Yani dinini satmıyor. Ahireti tercih ediyor. Şimdi bu devirde, bu devrin insanı, sizin bizim tanıdığımız çevremizden insanlar, günahkarlar. sorun neden yapıyor bunu? Bir menfaatten yapıyor. Ya bu adam iyi adam, niye susuyor? İşte başına bir zarar gelmesin diye. Bu adam iyi adam, niye şunu yapmıyor? İşte yükselemem diye korkuyor da ondan. Bu adam iyi adam, hoş adam ama niye böyle camiye gelmiyor? İşte bilmem, şöyle olur, böyle olur, işinden atılır diye. Öyle patronlar var ki bugün, işçisine diyor ki, camiye gidersen işinden atarım seni. O da korkuyor böyle müesseseler var ki resmi veya efendim, özel adam dindarlığını saklıyor. Dindar olduğunu söylese, işinden oturacak. Zahid ne yapar? Zahid ne yapar? Dünyaya aldırmaz. Ahiret. Evet. Vermezsen vermez. Ne olursa olsun ben bildiğim yolda giderim der. Bu daha üstün. Yani dünya menfaati, dünya sevgisi yolunu çelemiyor. Bu tarikat erbabıdır demişler. Bu tarikatı da biliyor, uygulamaya çalışıyor. Üçüncü, daha yüksek seviyedeki Arif. Arif ama bilen demek ama neyi biliyor? Marifetullah'ı biliyor. Allah bilgisini biliyor. Herkes bir şey biliyor. Her, herkes bir şey biliyor ama Arif Allah bilgisini biliyor. Allah'ı biliyor. Bu daha yüksek abi de zahit abitten yüksek, arif zahitten yüksek. Çünkü Allah'ı tanımış, tanışmış elhamdülillah. Bundan da yüksek var mı? Var. Bundan da yüksek aşık. Bilgimi insan Allah'ı yakınlığı, bilgisi, tanıması arttıkça aşkı muhabbeti artar. O zaman aşık olur. Yunus Emre gibi olur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi olur. İşte büyük evliya Allah gibi olur. Allah Allah sevgisi her tarafını kaplar. Hiç kimseden korkmaz. Her işi Allah rızası için yapar. Bunlar önemli sıralamalar. İşte Arif kimdir diye sormuşlar. O da keramet ehlidir demek istiyor yani. Sen sormadan gönlündekinin cevabını veren senin efendimiz kalbinin derinliklerindeki meseleleri efendim sen sustuğun halde sana anlatan demek. Misal. Hayatımızdan misal verelim. Ankara'dan Kastamonu'ya gidiyoruz. Yanımızda bir hakim var. Temiz mahkemesi hakimi. Bir diyanet müfettişi var. Bir ziraat e, mühendisi var. Bir müftü var bir de ben kardeşimiz varım. Beş kişi Kastamonu'ya gidiyoruz. Arabayı kullanan arkadaş dedi ki Ilgaz'da Ahmet Efendi var. Mübarek bir zaftır. Babamın da dostudur. Meşayih-i kiramdandır. Şeyh'dir. Tarikat şeyhidir. Ona da uğrayalım dedi. İyi olur dedik. Elini öperiz. Duasını alırız dedik. Ilgaz'a uğradık. Ama Ankara'dan Ilgaz'a gelinceye kadar da otomobilde çeşitli mevzuları meseleleri konuştuk. Ahmet Efendi merhuma uğradık elini öptük. Bizi çok tatlı karşıladı. Çok güzel bileş yüzle karşıladı. Çok iltifat duyurdu rahmetli. Ve dedi ki yemek yemeden bırakmam sizi. Efendim zahmet buyurmayın. Yok dedi. Sofra kurdu filan. Efendim tatlı tatlı güle yüzle muhterem kardeşlerim. Biz Ankara'dan Ömbeze gelinceye kadar otomobilde neler konuşmuşsak bir bir onlar hakkında efendim o meseleler hakkında söz söyleyeyim. Bir bir hepsini söylerim. Başka bir misal. Abdül Abdül Hakim efendi rahmetli cennet mekan. Necip Fazıl'ın intisap ettiği şey. Allah cümlesine rahmet eylesin. Beyazıt Camii'nde vaaz verilmiş. Bir kitap takip edermiş böyle benim gibi. Kaldıkları yerden ertesi hafta devam ederlermiş. Üç kişi demişler ki şu Abdülhakim Efendi'ye evliya diyorlar. Eğer e, eğer evliya ise bizim üç sorumuzu cevaplandırsın demişler. Üç soru düşünmüşler kendileri. Üç meselede üç soru düşünmüşler birbirlerine söylemişler. Şu, şu, şu meseleler. Beraberce gitmişler. Hoca efendi derse oturmuş. Kitabı açmış. Ey cemaati birliğim demiş. Geçen hafta falanca yere kadar okumuştuk. Bu haftada şuradan başlamamız lazım ama önce üç sorunun cevabını vereyim öyle demiş. Tık tık tık üç sorunun cevabını söylemiş öyle başlamış. Ne diyor Cüneyli Bağdadi Efendimiz? Arif kimdir? Arif senin sırrını sen konuşmadan efendim yani sır demek kalbin derinliği demek. Aşağı derin mertebesi demek. ''Senin kalbinin, gönlünün içini sana söyleyendir.'' Arif odur. Neden? E geçen hafta okuduk ya, geçen hafta bir hadis-i şerifini okuduk. Cüneydi Bağdadi'nin rivayet ettiği bir hadisini okuduk Peygamber Efendimiz. Ne buyuruyordu Peygamber Efendimiz? ''Müminin ferasetinden korkun.'' O Allah'ın nuruyla bakar. Allah bir kulunu sevdi mi? Onun gören gözü olur söleyen dili olur, işiten kulağı olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Her şeyi olağanüstü olur. O zaman minberden Medine'den İran'a talimat verir. Hazreti Ömer'in yaptığı gibi efendim. Hazreti Osman'ın yaptığı gibi gelen insanın gözünden yolda gelirken nereye baktığını söyler. Ben senin gözünde zina izleri görüyorum demiş. Hazreti Osman bir zat ziyarete geliyor. Selamün aleyküm diyor. Selamün aleyküm ya emir el müminiy. Hadise Hazreti Osman. Şöyle bir bakıyor. Aleyküm selam ama. Aleyküm selam ama ben senin gözünde günah alametleri görüyorum. Zina alametleri görüyorum diyor. Sarsılıyor. Diyor ki peygamberlik kesilmedi mi ya emir el müminiy kesildi ama peygamber efendimizin mucizeleri vardı sahabenin evliya Allah'ın kerametleri vardır Hz. Osman gözünden yolda gelirken harama baktığını fark ediyor göze ne oluyor ki fark ediyor evliya olduğundan Allah onu anlattırıyor işte bunlar olmuş hadiseler bunlar sağlam hadiseler böyle şeyler oluyor Olduğunu da biz de gördük. Hocamızdan çok kerametler gördük. Her gün bir sürü keramet görürdük hocamızdan. Mehmet Zahit hocamızdan. Her her dakikası kerama, kerametti. Arkasından gelen insana dönerdi. Öyle şey olur mu derdi. O arkadan gelirken bir şey düşünüyor. Cevabını verirdi. Odasından caminin avlusu görünürdü. Caminin avlusuna gelmiş birkaç kişi oturmuş, kendi aralarında konuşuyorlarmış. Şimdi hocanın yanına gireriz, elini öperiz, duasını alırız, intisap ederiz. E bizim de mevkimiz, makamımız, ilmimiz var, hoca bize vazife verir filan diyormuş. Üçü konuşuyorlarmış çadırvanda. Hocamız evinden hizmetlisini göndermiş onlara. O şadırvanın orada oturanlar boşuna beklemesinler. İçeri kabul olmayacaklar. Yallah. İçeriden haberci göndermiş. O kendi kendilerine içeri gireriz de şöyle yaparız böyle yaparız diye niyetlenenlere onlar boşuna heveslenmesinler gitsinler. İçeri kabul olmayacaklar diye haber göndermiş içeriden. Neden? Allah bildirince öyle olur. İnsan arif oldu mu öyle olur. Arif oldu mu öyle olur. Aziz ve mutluluk kardeşlerim. bir şey daha okuyacağım. Biz çok uzak yollardan geldik. Bugün de yetiştik elhamdülillah. Yani azmettik buradaki dersi kesmeyeceğiz. Aksatmayacağız diye. Ta şeylerden dünyayı dolaştık öyle geldik. Seyahat, e, Seyah gibi yani. Bir şey daha okuyayım. muhammede Muhammedette Raziyye yakul. Semitü Eba Muhammedinil ceziriye yakul. Semetül Cüneyt yakul. Cüneyt ve bu Muhammed el-Celîrî'yi duymuş. Ondan da Muhammed bin Abdullah el razi duymuş, müellife söylemiş ki Cüneyt Hazretleri şöyle buyurmuş. "Razi, Razi sözünü duyarsınız. onun hakkında bilgi verin. Razi demek bu Razi keskin zey ile yazılır. R gibi olan. Hani dağınız den ve rey'den sonra gelen z razi bu efendim ne demek rey şehrine mensup demek rey şehrinden demek rey şehrin neresiydi şimdiki tahrandı tahran var ya İran'ın baş şehri reydi eskiden onun adı rey şehrine mensup olanlara razi derler bunu neden söylüyorum bayağı bilgili insanlar filan var razı kelimesini tutuyorlar, datla yazıyorlar ra gibi hayır, o razı başka o başka, rıza kökünden Arapça, bu razı re mensup demek meşhur raziler var bir tanesi Fahrettin Er-Razi çok büyük bir tefsir yazmış ilmi kelam malumatı kuvvetli olan tefsiri kebir yazmış Fahrettin Er-Razi Sonra meşhur bir kimyager var. Ebubekir Muhammed İbni Zekeriya Evrazi. O da Avrupalıların bile bildiği bir büyük kimyacı ama biz bilmeyiz. Avrupalılar bilir. Biz bilmeyiz. Biz kendi kıymetlerimizi, kendi alimlerimizi, kendi değerlerimizi bilmeyiz. Avrupalılar bilirse o zaman sırıtırız bak. Bilgiç bilir sırıtırız. Bak onlar biliyor deriz. Bugünkü gazetelerde vardı. Avrupalının birisi efendim bu ne diyorlar? Ne Müslüman diyorlar? Kökten dinci. he Kökten dincilik. Müslümanların medarı, iftiharıdır demiş. Kim? Meşhur Fransız filozofu Jean Paul Sartre eksistansiyalizmin efendim ortaya koyan filozofu yani mümessil olan filozof Adam beğenmiş elin filozofu Fransız filozofu Jean Paul Sartre tutarlı bir şey bu diye beğenmiş bizimkiler tepeden tırnağı, baştan aya hepsi kökten dinciliğin karşısında ya yani insan Dindar oldu mu kökten dinci olur. Bunun saptan dinciliği olur mu? Elbette kökten dinci, dinci olacak. Hepiniz kökten dinci olmak zorundasınız. Hepimiz kökten dinciyiz. Neden? Kökten dincilik olmazsa, köksüz din, dincilikten hiçbir şey olmaz. Köksüz ağaçtan bir şey olmaz. Köksüz dinci, dinci nasıl olur? Köksüz dinci ay içe umursamaz. Köksüz dinci faiz yer, umursamaz. Aldırmaz, umuz Köksüz dinci, plaja gider, umursamaz. Hamama gider, bohça çalar, mahkemeye gelir, yalan söyler. Köksüz dinci çünkü. Etrafımızda bir sürü köksüz dinci var. Bıktık ya, köksüz dincilerden bıktık. Kökten dinci olmak lazım. Jean Paul Sartre onu anlıyor, bizimkiler anlamıyor. Yöneticiler de anlamıyor. Yöneticilerimiz uyuyor mu? Paziratkar kazanları yanmadık. Göğeneçicilerimiz uyuyor mu acaba? Biz kendi değerlerimizi bilmiyoruz. Kendi büyük şahsiyetlerimizi bilmiyoruz. Gümüşhane şehrine gittik. Biraz böyle uyumayın diye latife yapıyorum. Yoksa uyursunuz. Gümüşhane şehrine gittik. Gümüşhane'de bir ilmi konferanslar, toplantılar, konuşmalar, program yaptık, bir e, ilmi toplantı tertifledik. Niye böyle düşüne düşüne konuşuyorum? Yabancı kelime konuşmamaya karar verdik. Yabancı kelime konuştuk mu 100 bin lira ceza yiyoruz. Kongre desem, şey, e, sempozyum desem ceza yiyeceğim demiyorum. İşte, ilmi toplantı filan diye kelime bulmaya çalışıyorum, zorlamıyorum. Yabancı kelime kullanmayacağız. Yabancı malı kullanmayacağız. İnat edeceğiz bundan sonra. Artık inat bayrağını açtık. Allah, Safa sağlam olacağız. Yabancı kelime de kullanmayacağız. Yabancı mal da kullanmayacağız. Abim çanta aramış. Üstünde gavurca yazı olmayan çanta bulamamış çantacılarda. Hepsinde bir, bir takım yazılar. Ya ben yazısız istiyorum. Bulamazsın abi demişler, boşuna uğraşma demişler. Gömleklerde yazı, tişörtlerde yazı. İyi tişört dedi, yüz gün gitti. Korsuz şey, kıyafet. Neyse artık düşüneceğiz. Ee, Gümüşhane'ye gittik. Dedik ki biz burada ilmi bir toplantı yapacağız. İki gün sürecek. Üniversite hocalarını çağırdık. Onlar konuşmalar yapacaklar, ilmi konuşmalar yapacaklar. Tabi vali geldi, belediye başkanı geldi, eşraf ve ayan geldiler filan. Biz toplantıları yaptık. Gümüşhanenler diyorlar ki ya Allah Allah. Demek bizim Gümüşhane'mizden böyle bir insan yetişmiş ha? Bilmiyorum. Gümüşhanevi Ahmet Siyatin Efendi, Alşköbedilere ismi geçmiş. Eyvah, Alşköbedil dedim. Şey demem lazımdı. Bahri Muhit. Evet demem lazımdı efendim. Oralara ismi geçmiş bir insan. Cümlecihan halkı tanıyor. Bizim Gümüşhaneliler Gümüşhaneden böyle bir insanın yetiştiğini bilmiyorlar. Biz orada toplantıları yaptık. Oradan anladılar. Vay! Demek ki bizim Gümüşhaneden böyle medavi iftiharımız bir büyük sahne yetişmiş. Sonra gittik düzce düzcede Muhammed Zahid'i Kevser'i hazretleri için yine böyle bir ilmi toplantı tertibledik. İki gün. Yer yerinden oynadı. Cüzyeliler ya dediler. Demek bizim böyle bir alimimiz varmış. Evet ya. Sizin böyle bir aliminiz var. Cümle cihan halkı biliyor. Malezya'da talebeleri var. Mısır'da talebeleri var. Tunus'ta talebeleri var. Bütün kitaplar hakkında yazı yazıyor. Çok büyük bir alim. Yüzünü artmış memleketimizin çok kıymetli eserler yazmış, bilmiyorum. Tamam dediler, biz bundan sonra artık bu, bu zatı bırakmayız dediler. Biz kendi kıymetlerimizi bilmiyoruz. Benim üniversitede bir Avrupalı hocam vardı, edebiyat fakültesinde, Alman. Alman hocam vardı. Ders okuturdu, bize derse gelirdi. Nimet-i İslam kitabını yazan Mehmet Seyhni Efendi. O geçti. Onun ismi geçti. Biz bir şeyleri çözemiyorduk da böyle kitabı okurken çok derin Arapça konuları çözemiyorduk. Şeyi okuyorduk. Sibaveyhil -e El Kitabı'nı okuyorduk. Böyle altın yaldızlı kocaman muazzam bir eser. Çok kıymetli bir eser. Sibaveyh -e isimli alimin El Kitabı'nı okuyorduk. Arap dil bilgisi için çok derin bir kitap. Şimdi bazı yerlerinde takılıyoruz. Acaba bu ne demek filan diye. Rahmetli bizim e, Nihat Çetin Bey profesör oldu sonradan. O zaman asistandı. Söyleyiveriyor. Sessiz sessiz. Ses, ses. Sısl söylüyor. Alman profesörü şöyle bakıyor. Alman profesörü de Yaman'dı. Arapçayı çok iyi bilirdi, Farsçayı çok iyi bilirdi, Türkçeyi çok iyi bilirdi, Osmanlıcayı bilirdi, İtalyanca bilirdi, Yunanca bilirdi, Latince bilirdi, İspanyolca bilirdi, İngilizce bilirdi, Rusça bilirdi. Öyle adamdı. Bu adamlar öyle yetişiyorlar. Ondan sonra veriyor bizim asistan, o da şöyle bakıyor. Allah Allah, nereden bildim? Güldüz sonunda, rahmetli Nihat Çetin Bey, Hocam dedi, işte Mehmet Sidney Efendi'nin El-Muqtadat diye bir Arapça dil bilgisi kitabı var, orada böyle dipnotlarında bu kitaptan alıntılar, iktibaslar yapmış, oradan okuyorum deyince, şöyle doğruldu, Helmut Richter isimli profesör, Alman, doğruldu şöyle, dedi ki ben bu adama hayranım. Kime hayranmış? Mehmet Zihni Efendi, mimet İslam kitabını yazar. Biz mecmuamızda hediye olarak verdik Mimet-i İslam kitabını. Hepinizin kütüphanesinde var. Çok eserleri var, çok kıymetli bir insan. Ben bu zasa hayranım dedi. Bir, tamam, o hayransa biz de iftar ederiz. Ama dedi, siz kendi kıymetli şahsiyetlerinizin kıymetini bilmiyorsunuz dedi. İki, bizi azarladı. Ben o zaman anladım, hakikaten bizde çok kusur var. Şimdi gittiğim yerde buranın medarı, iftiharı, kıymetli şahsı kim? Onunla ilgili bir şey yapalım. İlmi toplantı yapalım filan diyoruz. Bunlar nereden açıldı? Efendim Cüneydi bunun sözünden ha, razi kelimesinden açıldı. Bir Fahrettin Razi var. Tefsiri yazan. Bir Ebu Bekri Razi var. Meşhur kimyager ama siz de bilmiyorsunuz. Avrupalılar biliyor, oradan açtık lafı. Kimyanın birçok şeylerini bizim Müslümanlar bulmuş, Avrupalılar söylemezse bilmiyorsunuz. Optik ilminin fizikte birçok şeylerini, meselelerini Müslümanlar bulmuş, Avrupalılar söylemese bilmeyeceksiniz. Matematiğin birçok inceliklerini Müslümanlar bulmuş, Avrupalılar kitapta yazmasa bilmeyeceksiniz. Bizim kitaplarımız yazmıyor çünkü bizim okuduğumuz ders kitaplarında biz bunları saklarız. Bizim mağripimiz, milletimiz bunları saklar. Neden? Millet ben neymişim ya, meğerse ben yüksek bir medeniyete sahipmişim der de kendine gelir diye korkuyor. Kendine gelmesin. Uyuş, uyuşturucu kullana kullana uyuşsun, ölsün. Sarımsağın seyreği makbuldür. Seylersin bu Türkler. Azalsın dünyada. Müslüman kalmasın. Cezayir'de keselim. Bosna'da keselim. Çeşenistan'da keselim. Türkiye'de de afyonla uyutalım. Yunan medeniyetini öğretelim. Yunanların tanrılarını öğretelim. Koca tanrıları varmış. Efendimiz Zeus. Elinde yıldırımlar bulundurmuş. Ondan sonra şarap tanrısı varmış. Baküs. Aşk tanrısı varmış. Venüs. Nezirbaş şeyleri öğrettiler. Rabbi? Neleri öğrettiler bir milleti mahvetmek için bir milleti mahvetmek için. Ama güzel şeyleri öğretmezler. Avrupalılar kitap yazıyor. Ee, batı ülkeleri üzerine doğan Allah'ın güneşi diye kitap yazıyor. Ne demek? Doktor Cigrit ülke böyle bir eser yazmış. Niye? Yani Müslümanlar. Batı ülkelerini ilimle irfanla nasıl aydınlatmışlar diye kitap yazıyor. Biz oradan tercüme ediyoruz. Tercüme olunmasa bilmeyecek bizimkiler. Biz hiçbir şey yapmamışız sence? Matematiği bulan geliştiren bizimkiler, fiziği bulan geliştiren bizimkiler, tıbbı bulan geliştiren bizimkiler, aşıyı efendim bulan geliştiren bizimkiler, Avrupalılar söylemezse efendim çiçek adını. Edward Jenner buldu. Kan dolaşımına Harvey buldu. Bilmem neyi bilmem ne buldu. Yalan. Onlardan çok evvel Müslümanlar buldu. Amerika'yı kim buldu? Herkes Christopher Colomb Christopher Columbus da anasından doğmadan evvel 5 asır önce Müslümanlar Amerika'ya gittiler. Ama kimse bilmiyor. Neden? Öğretilmiyor. Neden? Kendi kıymetlerimizi bilmiyoruz. Neden? Kendi eserlerimizi okuyacak ilmimiz kalmadı ondan. Kaç kişi Arapça biliyor? Kaç kişi Osmanlıca biliyor? Kaç kişi dedesinden kendisine kalan kitapları okuyabilir? Kaç kişi dedesinin mektubunu okuyabilir? Ya böyle mahvolmuşuz biz. İyi ki Fahrettin Vazi'nin adı geçti. Hıncımı aldım ben de. Hınç alacağım yerden. Hıncımı aldım. Şimdi gelelim şeyin sözüne. Şeyh Ebada'da Hazretlerinin sözüne yorgunum ama ölmedim daha evvel Allah. Ne demiş Şeyh Ebada'di efendimiz katasallahu subhanehu ve aziz ma ahadna tasavufa alil kıyl vel kar velakin anil cu'i ve ser ki dünya kat el ma'lufati vel mustahsanat lenet tasavufa ve safa ul muamalet ma Allahu taala ve aslahüttâ azzufu anit dünya kema kale harisun azefet nefsi anit dünya fe esher tuleili ve azmetüne harib. Cüneyd'in sözlerini, Cüneyd'i Badr'di Efendimizin sözlerini sonuna kadar okuduk. Kaç dakika kaldı? Bu söz çok muymuş? Zaten vakti bitirmişiz. Ben erken kesiyormuş sanıyordum, erken değil. Ne demiş Cüneydi Bağdadi? Cüneydi Bağdadi kim? Tasavvufu alim. Çok büyük alim de. Ne demiş? Ma'a haznet tasavvufa anil kıyli vel kal. Biz tasavvufu kıylı kal'den almadık. Tasavvufu kıylı kal ile öğrenmedik. Tasavvufu kitaplardan öğrenmedik. Tasavvufu laf ebelerinden öğrenmedik. Tasavvufu teorisinden öğrenmedik. Eyvah, teori dedim melzahatından öğrenmedik. Evet, evet lakin anilciyi ve terk ettiğimiz dünya ve katil mülhhat vermişler senatı. Açtık sana öğrendik. Dünyayı terk etmekle öğrendik. Alıştığımız şeyleri bırakmakla öğrendik. Herkesin hoşuna gidecek şeyleri terk etmekle öğrendik. Tasavvufu böyle öğrendik biz. Uygulamayla öğrendik. Yaşaya yaşaya, nefsimize baskı yapa yapa, nefsimizi edeplendire edeplendire, riyazatün nefs yapa yapa öğrendik. Yennet tasavvuf ve sefâül muâmeletim ile Allah-u Çünkü tasavvuf, kulun Allah Celle Celaluhu Hazretleri ile kulluk muamelesinin safi yapılması mesleğidir. Tertemiz, saf yapılması, kulluğun saf yapılması mesleğidir. وَاَصْرُهُ تَعْزِفَ عَنِ الدُّنْيَا Çökü de dünyayı terk etmektir. Dünyaya meyletmemektir. Dünyadan yurt çevirmektir. Oradan kuvvetini alır. Nitekim Haris, Haris dedi, Haris İbni Esed El-Muhasibi. Hayatını daha önceki sayfalarda okumuştuk geçtiğimiz derslerde. Haris İbni Esed El-Muhasibi, Cüneydi Bağdadi'nin kıymetli hocalarından biridir öyle kıymetli hocalardan yetişmiş Yunus Yuned Badar Hazretleri. Ne demiş o mübarek hocası? Hazret-i Nefsi anit dünya. Nefsin dünyadan yüz çevirdi. Fe esher feleli gecelerimi uykusuz geçirdim ve azma tö nehari gündüzlerimi susuz. Yani ne yapmış? Geceleri uyumamış ibadet etmiş gündüzleri yememiş, içmemiş, oruç tutmuş da öyle öyle Efendim, o yüksek mertebelere çıkmış. Dünyayı terk etmiş, nefsi terk etmiş. Hazreti nefsi anip dünya. İnsanın nefsi dünyayı ister, insanın nefsi dünyayı sever, zevki sever, eğlenceyi sever, nefsi ister hale gelmiş. Ne demek? Nefsi adam olmuş, nefsi Müslüman olmuş. Şimdi Aziz ve Muhterem Kardeşlerim bunun üzerine tabi çok konuşmak lazım. Çünkü tasavvufu seviyor bizim milletimiz. Halkımız seviyor tasavvufu. Sevmemesi mümkün değil. Büyük alimleri tanımış. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, işte efendim Hacı Bayramı Veli gibi, oldu, Rumi gibi, İbrahim Hakkıya, Erzurumi gibi. Hepsi derya. Hepsi mübarek insanlar. Hepsi tatlı insanlar. Şekerli, kaymaklı Efendim, insanlar tabi sevmiş tasavvufu ama tasavvufu bilen az tasavvufu gerçek manasıyla tanıyıp uygulayan az derviş çok sarıklı cübbeli, kuşaklı, beynekli asalı tesbihli ama tasavvufun aslını üstadlardan öğrenmek lazım tasavvuf laf değildir İlmi kal değildir, ilmi haldir. Laf ilmi değildir, hal ilmidir. Lafıyla iyi olmak bir şey değil, hali iyi olacak insanın ve bu da nasıl elde edilir? İnsanın kendisini zorlamasıyla elde edilir. Nefsini dizginlemesiyle elde edilir. Riyazet-i nefs ile elde edilir. Bakın şimdi cümlastik kelimesini herkes kullanıyor, cümlastik. Bir iki üç dört bir iki üç dört, cümlenstik. Herkes bunu buluyor. Niye cümnastik diyoruz? Bunun aslı idmandı. Biliyorduk. Idman. Idman dersiydi eskiyder. Arapçası da idman da Arapçadır ama e, Arapçası da riyazattır. Riyazatül beden. Yani idman. Vücut hareketleriyle vücudu geliştirmek. İki çeşit riyazat vardır. Bir riyazatül beden bedeni, bedeni çalıştırarak kabiliyetleri geliştirmek. Eğilme, kalkma, kaldırma, vurma, koşma vesaire, vücut kuvvetleniyor. Vücut çalıştıkça kuvvetleniyor. Halter kaldırarak kaldırarak adam seni ensenden tuttuğumu kaldırmak kolay geliyor. Hop kaldırıyor. Kedi kaldırır gibi. Kedi yavrucu kaldırır gibi kaldırıyor. Neden? E bu adam halterci. Yani riyazat yapa yapa, bedeni e, çalışma yapa yapa bedeni kuvvetleniyor. Bir de riyazatın riyazatın nefs vardır. Nefsi kuvvetlendirmek, nefsi terbiye etmek, insanın kabiliyetlerini, iradesini kuvvetlendirmek, işte o da tasavvuflu olur. O da nefsi zat durat almak, o da tasavvuflu olur. O nasıl olacak? Oruç tutacaksın, aç kalacaksın, dünyanın zevkini, safasını terk edeceksin, Alıştığın şeyleri bırakacaksın. Ben gündüzleri uyku uyumaya alıştım bırakacaksın. Ben efendim 5 tabak yemeği sıyırmadan karnım dövmez, oradan kalkamam bırakacaksın. Alıştığın her şey doğru değil ki. Neden alıştın? Kötü yerlerden alıştın bırakacaksın. Alıştıklarını bırakacaksın. Ben müstahsanat, herkesin beğendiği, hoşlandığı şeyleri bırakacaksın. Çalışıp çabalayacaksın, ter dökeceksin de Öyle iyi sofi olacaksın. Öyle iyi derliş olacaksın. Bu sözü aslında geçtiğimiz haftalar bir kere daha söylemişti. Diyordu ki, her nefis ilmin elde edilmesi, elden gelen gayreti sarf etmekle olur. Aslı, kül, bab-ı küllü ilmin nefisin celilin bezül mecut diye söylemişti. Burada da aynı şeyi söylüyor. Dikkat ederseniz, tasavvufun büyük hocası tasavvufun büyük mümessili, tasavvufun büyük alimi, evliyaların önde gelen isimlerinde olan Cüneydi Bağdadi ne diyor? Kardeşim çalışacaksın diyor. Gayret sarf edeceksin diyor. Boş lafla bu iş olmaz diyor. Hakikaten de olmuyor. 40 yıl dervişlik yapmış adam, şu kadarcık imtihanı başaramıyor. Geçemiyor. Çünkü nefsini terbiye etmemiş. Nefsini yenmeye çalışmamış. Riyazat-ı nefs yapmamış, nefsini yenme çalışması yapmamış, yenemiyor nefsini. Yuvayı bozuyor, anaya asi geliyor, kocasına küsüyor, namazı bırakıyor, yoldan çıkıyor, raydan çıkıyor, kamyonu deviriyor. Neden? Aslını öğrenmediği için çalışacak. Dünyayı terk edecek, Efendim, geceleri uyumayacak, gündüzleri oruç tutacak, ibadet edecekse, de... Öyle arif olacak. Allah Teala Hazretleri bizi sevdiği kul olmaya muvaffak eylesin. İki canlı az ve bahtiyar eylesin. Efendim cennetiyle, cemaliyle müşerret eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Fatiha-i Şerife, Besmele.